neyi şimdilik sonrakta. 7 Yelken başlıyor. ken peşinde beş para etmez şeylerin mevsimler geçti aklından duvarda asılı tesirli füzünler birkaç mucize anı belki de küçük şeyler Kırılmışız bir yerde tamiri mümkün kalbinin Fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerim Herkes kendini yaşar Her çocuk hayal kurar Artık vakit geç diyorsun. Zaman nedir anlamadan Tut elimi Aç gözümü Merhabalar, Yedi Yelken'e hoş geldiniz. 95.1 Özgür Radyo'da e, her cuma olduğu gibi ben Yedi Yelken programını hazırlayan ve sunan Semra ve teknik masada arkadaşım bugün de Gökhan bana eşlik etmekte. Bu programda sizlerle birlikteyiz. E, saatlerimiz 10.41'i gösteriyor. Biraz geç bir başlangıç oldu. Yine Arzu'nun rapsodi treni frene basmakta gecikince bizim <gülüyor> Yedi de e, demir almakta gecikmiş oldu. E, bugün ...bugünkü programa... ...Mor son albümünden... ...Güneş'i beklerken albümünden... ...bir şarkıyla başlamak istedim... ...Tamiri Mümkün Kalbinin diye... ...ben bu albümde en çok bu şarkıyı beğendim... ...o yüzden bununla başladık... E, ...bugünkü programa... E, ...grup bu albümünde... ...prodüktör Serdar Ateşerle çalışmış... ...kayıtlarının büyük bir bölümüyle... ...mix ve mastering'in tamamı ise... ...Baba Jim İstanbul Stüdyoları'nda gerçekleştirilmiş... ...17 Aralık 2012'de... ...2012'nin son günlerinde çıktı bu albüm... E, ve her zaman olduğu gibi bütün sözler ve müzik e, tamamen mor ve ötesine ait. Hiçbir e, şiirden beste ya da başka birinden alınmış bir beste yok. Tamamen grubun kendi söz ve müziklerinin yer aldığı bir albüm. E, mor ve Ötesi'nin Güneşi Beklerken albümü yine öncekiler kadar iyi ve güzel. Bir adım öteye geçebilmiş mi bilemiyorum. Müzik konusunda çok e, deneyimli bir insan değilim. Ama dinlediğim kadarıyla gayet güzel tarzında aynı tarzında devam eden muhalif şarkıların da olduğu ama daha çok aşk ve yalnızlık üzerine şarkılarının olduğu bir albüm olmuş bu. Ee, yolları açık olsun rak severler. Onu onları dinlemeye devam edecekler. Evet bugün programın başında hemen duyurusunu yapmak istediğim bir konuğumuz var ee, Ertan Tekin ülkenin Türkiye'nin en iyi nefesli çalgılar ustası üstadı diye biliniyor ve e, Duduk Mey, dilsiz kaval üzerine gerçekten bir virtüez olarak kabul ediliyor Ertan Tekin e, bugün stüdyomuzda olacak e, ikinci bölümde 11'den sonra onunla derin bir sohbete dalacağız hem müzik üzerine hem Duduk üzerine hem de Hrant Dink üzerine. Evet, bazı tarihler var, unutulmuyor. Geçen hafta da demiştim, o tarihlere habire yeni tarihler ekleniyor. Çünkü e, yıl dönümleri arttıkça bu tarihlerde unutulmaz oluyor ve neredeyse her gün bir anma gerçekleştirir olduk. Ee, bu anmalar da genelde e, hüzünlü ve yaralayıcı oluyor. Çünkü e, işte geçen hafta diyelim ki Nazım Hikmet'i andık. Cemal Süreyya'yı andık. Yine Hrant Dink'i andık. Hrant Dink haftasından bahsettik. E, bu hafta yapılacak olan etkinliklerden bahsettik. Ve o zaman da şöyle demiştik yani e, Nazım Hikmet'in hala e, kabrinin e, çok istemesine rağmen Anadolu'da bir çınar ağacının altında olmaması e, hüzün veriyor. Ya da Hrant Dink'in altı yıldır katillerinin bulunamaması hüzün veriyor. O yüzden bu tarihler sadece bir anma değil aslında. Ee, bir de mücadele günü olmalı ...öyle de oluyor... ...çok uzun zamandır... E, ...dolayısıyla... E, ...bugün 18 Ocak... ...19 Ocak 2007'de... E, ...arkadan sırtından... ...vurularak öldürülmüştü... ...Ermeni gazeteci, yazar... ...barış savunucusu Hrant Dink... E, ...o yüzden biz de bugün... Ertan Tekin'le... ...hem onu anacağız... ...hem Duduk'la Ermenistan diyarına gideceğiz... ...hem de e, bu ülkenin topraklarında çıkan... ...müziklerden bahsedeceğiz bugün... Evet ilk bölümde de bir iki etkinlik duyurum olacak. Bunları mutlaka duyurmak istiyorum. Çünkü e, yedi yelken dinleyicileriyle e, konuklarımız olunca onlarla sohbete dalınca bu etkinlikleri kaçırabiliyoruz. Aktarmayı unutabiliyoruz. O yüzden önceden aktarayım dedim. E, Genco Erkal e, Sivas katliamının 20. yılı için Sivas 93 ile sahnede yeniden biliyorsunuz e, uzun zamandır oynuyor aslında Genco Erkal. Ve Sivas 93'ün üzerine de oldukça fazla oyunlar e, ekledi ekledi. Ee, i̇şte Ben Bertolt Brecht adlı bir kabere ekledi en son. Nazım Hikmet'i yaptı. Kerem gibi adlı. Ee, Marx'ı yaptı. Marx'ı anlatan bir oyun çıkarttı. Bunlar hep Sivas 93'ten önceydi ama Sivas 93'ü oynamayı hiçbir zaman bırakmadı. Çünkü bu mücadelenin bittiğine e, inanmadığı için Genco Erkal e, şöyle denmiş metinde Genco Erkal Sivas katliamını 20. yılında da unutmuyor, unutturmuyor. Erkal Madımak Oteli'nde yaşananları ve mahkeme sürecini anlattığı Sivas 93 belgeselini güncellenmiş haliyle yeniden sahneliyor. Duayenin yazıp yönettiği ve hafızalardan silinmeyen katliamı tüm çıplaklığıyla anlatan Sivas 93, 26 Ocak Cumartesi akşam saat 20.30'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde 28 Ocak Pazartesi akşam saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 29 Ocak ...salı akşam saat 20.30'daysa... ...Kozi Kozeta Alışveriş ve Kültür Merkezi'nde... ...yine e, izleyiciyle buluşacak... ...hala izlemediyseniz... ...ben herhalde bir 4 yıl önce falan izlemiştim... ...gerçekten etkileyici... ...bu sefer tek başını oynamıyor... ...ona e, farklı oyuncular da eşlik ediyor... Genco Erkala... ...ve e, Sinevizyon gösterimi eşliğinde... ...aslında arkada bütün Sivas olaylarını anlatan... ...bir Sinevizyon eşliğinde oynanan bir oyun bu... ...oldukça da çarpıcı... ...hala izlemediyseniz... Dediğim gibi 26, 28 ve 29 Ocak akşamları e, bu e, oyunu Kadıköy'de çeşitli mekanlarda izleyebilirsiniz. Müzik Bu hafta oynanacak bir başka oyunda yine Kadıköy'de ama çok ilgi çektiği için, ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Özgür Radyo'nun sitesine göndermişler, e, mailine göndermişler bu bilgiyi. Oyun sandalının ilk oyunu olan Hayyam Ağabı Hayat ilk gösterimiyle 20 Ocak Pazar günü saat 19'da ve 30 Ocak Çarşamba saat 20.30'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Vira diyor diyorlar. Gözünü kapkara bulutların kapladığı zamanlarda bazen bir an için bir ışık hüzmesi karanlığı delip yeryüzüne ulaşır. O anda boynunuzu karanlığa eğmeden başınızı dik tutmuşsanız eğer işte bu ışıktan gözleriniz kamaşır. Hayam yüzyılının göz kamaştıran ışığıdır. Rubaileri tüm dünyada tanınır, neredeyse dünyanın bütün dillerinde okunur. Bir bilim adamı olarak da pek çok buluşu ona borçlu insanoğlu.'' demişler. Ee, ''Savaş karşıtı ilk eylemci, saymakla bitmez maaretleri. Aşıktır da sonuna kadar, hem de tutkulu bir aşık, kavuşup yitirmiş bir maaşuk, yeniden kavuşmuş mudur? Şarabidir, mollaların, softaların arasında dünyanın döndüğünün farkındaysan ve küfür sayılıyorsa bilimle uğraşmak, dünya dönmüyor demek yakışık almaz.'' Hayyama, demişler. Ee, ''Evet iki tiyatrocu, tiyatrocu bir dostlarının mehanesinde bir araya gelir de hayamdan sohbet etmeye başlarlarsa ne olur?'' E, ...müzikli, şarkılı, nükteli... ...epikli, alt akka... ...verkülahlı, tam yerine rast gelince... ...manzara kondurmalı, pek bir keyifli bir... ...Hayyam, ağabey hayat gösterisi bu. 20 Ocak... E, ...pazar günü saat 19'da... Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde... ...Hayyamı izleyebilirsiniz. Evet, dün... E, ...üç Kürt kadınını e, toprağa... ...verdi bu ülke. E, Paris'te yaşanan bir katliamda... ...yaşamını yitirmişlerdi. Dün Diyarbakır'da neredeyse... 1 milyon... Belki daha fazla insan onların cenazesindeydi toprağa gömdük onları ee, ama artlarında bir barış umudu bırakarak gittiler her şeye rağmen bir barış umudu bırakarak o yüzden onların şahsında onlar için e, ve bu topraklarda barış isteyen herkes için Civan Aco'dan Diyarbakır şarkısını dinleyelim ikinci bölümde Ertan Tekin'le birlikte olacağız. Sıra Yani kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Çiçek sevgidir, umuttur ve bir kar tanesi kadar masumdur. Gelin sınırları kaldıralım ve dünyayı çiçeklerle donatalım. Röza çiçekçilik. Adres Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No 25 Gün Gören. Telefon 0212 502 0158. Fax 0212 641 4290. Rozacececilik.com. Bayar Şahin 18 Ocak Cuma Livane Pap sahnesinde sizlerle. <Gülüyor> Adres Osman Ağa Mahallesi, Osmancık Sokak, No 21 Kadıköy. Rezervasyon telefon 0216 414 4096, 414 4096, livanepap.com beraber... Bakırköy Anadolu Türkiye evinde 18 Ocak Cuma Hozan Beşir, her cumartesi törü Anadolu sizlerle. Rezervasyon telefon 0212 542 0126 542 0126 anadolumtürkiyevi.net Çıkan muhabbet kurt ve Arzuturun'un kalem aldığı 19 Aralık Cezarim'de müdahalesini anlatan İçimizdeki Bahar kitabının üçüncü baskısı çıktı. Kitap evleri ve dağıtım şirketlerinde Ceylan Yayınları. Adres: Aksaray Mahallesi Çakıracı Ami Sokak Bilik Apartmanı No 8 Taksim Aksaray. Telefon: 0212 589 9579 589 95 79 e İmey Ceylan Akademi FJME.com Ceylan Yayınları.net Ceylan Yayınları.org. Gözlerim hefterimlerden kayıp giden yıldız gibi. Vin Kafe dinletilerinde bu akşam Metin Kahraman sizlerle. <Gülüyor> Adres Marmara Caddesi Erenler İş Merkezi Kat 1 Avcılar Rezervasyon Telefon 0212 593 5750 593 5750 Organizasyon Özel Menajerlik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 Saat 11. İyi günler. Özgür Radyo haberlerini sunuyorum. Sevgili dinleyiciler, Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatları hedef alan polis baskınları sonucu yaşanan aramalar sürüyor. Sabaha karşı saatlerde 7 ilde eş zamanlı yapılan baskınlar sonucu gözaltına alınanların sayısının 63 olduğu öğrenildi. İstanbul'da Halkın Hukuk Bürosu'nun da içinde olduğu avukatlık büroları, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ile çok sayıda avukatın evine baskın düzenlendi. ÇHD İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, Şube Sekreteri Güçlü Sevimli ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülvin Aydın ile avukatlar Ebru Timtik, Barkın Timtik ve Naciye Demir'in de aralarında olduğu 10 avukat gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, gözaltıları protesto etmek için saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi C kapısında batırmıştı açıklaması yapacağını duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi de yaptığı açıklamada polis baskınlarını kınadı. Açıklamada CHD'nin 1974 yılında kurulduğu günden beri karakollarda cezaevlerinde adalet ve insan hakları için sürdürdüğü mücadeleden asla vazgeçmediği belirtildi. CHD açıklamasında halen devam eden bu operasyonun muhalif avukatlığına ve adalet mücadelesine yönelik olduğu açıktır denildi. Gözaltındaki avukatların derhal serbest bırakılması istenen açıklamada bugün saat 12'de Adana Adliye önünde basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Fransa'nın başkenti Paris'te siyasi bir suikastla öldürülen Kürt kadın siyasetçiler bugün memleketlerinde yapılacak törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak. Dün Diyarbakır'da yüz binlerce kişinin katıldığı tören sonrasında Tunceli, Elbistan ve Mersin'e uğurlanan Kürt kadın siyasetçiler memleketlerine büyük araç konvoyları eşliğinde götürüldü. Tunceli'de akşam saatlerinde büyük bir kitle tarafından karşılanan Sakine Cansız'ın cenazesi için bugün kent merkezinde hayat durdu. Yaz havasındaki kentte fırın ve eczanelerde Hiçbir işyeri kepenk kaçmadı Dün akşam Evi'ne götürülen cansızın cenazesi bugün saat 11'de doğduğu eve götürülerek saat 12'de Asri mezarlıkta defnedilecek. Fidan Doğan'ın cenazesi Maraş'ın Elbistan ilçesinde, Leyla ailemizin cenazesi de ailesinin yaşadığı Mersin'de bugün toprağa verilecek. Müzik Halkların Demokratik Kongresi HDK Ermeni gazeteci Hrant Dink'in katledilişinin 6. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. HDK yürütme kurulundan yapılan açıklamada Dink cinayetinin hala aydınlatılmadığı ve arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmadığı hatırlatıldı. HDK yapılan her demokratik faaliyette bir örgüt bulan AKP hükümeti ve mahkemelerin 6 yılda dink cinayetindeki örgütü bulamadığına dikkat çekti. Türkiye halklarının cinayeti aydınlatılıncaya kadar davayı kararlıca takip edeceğini vurgulayan HDK Yürütme Kurulu, 19 Ocak'ta başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında dinki anacaklarını bildirdi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, zaman aşımı sınırına yaklaşan faili meçhul cinayet dosyaları için meclis araştırması açılmasını istedi. Faili meçhul cinayetlerin Mehmet Ağar, Tansu Çiller ve MGK sorumluluğunda yaşandığını belirten Önder, o dönemki MGK tutanakları araştırılırsa bu faili meçhul cinayetlere uzanan süreç aydınlanacaktır dedi. 1993 yılında işlenen ve üzerinden 20 yıl geçmesine karşın hala aydınlatılmayan cinayetlerin bu yıl zaman aşımına uğrayacakları uyarısında bulunmuştu. Önder, adalete olan güvenin sarsılmaması için soruşturmanın hızlandırılmasının gerektiğini belirtti. BDP ile Önder, bu konuda alınan bir önlem var mıdır diye sordu. Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeleri Patriotlar kaldırılsın, NATO üstleri kapatılsın şiarıyla başlattıkları kampanya çalışmalarına devam ediyor. ESP üyeleri İzmir'in Buca ilçesindeki NATO üstüne yakın bir bölgedeki köprüye katil NATO Orta Doğu'dan defol yazılı pankart astı. Bu arada Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot bataryaları ile görevli Alman askerleri 20 Ocak günü Türkiye'ye gelecek. Maraş'a götürülecek Alman askerleri bugün Berlin'de düzenlenecek törenle uğurlanacak. Van'ın Erciş ilçesinde Fevziye Melek Duman adlı kadın eşi tarafından öldürüldü. Zanlı Mustafa Duman polise teslim olarak tartıştığı eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 4 çocuk annesi 36 yaşındaki kadının cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesine kaldırıldı. Afrika Birliği barış gücü askerleri Somali'de bir dini okulu ateş açarak beşi çocuk 7 kişiyi öldürdü. Saldırının düzenlendiği okulu ziyaret eden milletvekilleri, ölen çocukların hepsinin 10 yaşından küçük olduğunu söyledi. Saldırıya uğrayan barış gücü askerlerinin de bir köye kaçtığı belirtildi. Haberleri dinlediniz. Yayınımız 7 Erken programıyla devam ediyor. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne 9510 yazın, boşluk bırakın mesajınızı ekleyin. Tüm operatörlerden 3969'a gönderin. İstepleriniz bize, bizden sevdiklerinize ulaşsın. Derya Ukatan her Cuma farklı bir konukla siyaset, ekonomi, kültür ve sanat dünyasının nabzını tutuyor. Etkin Haber Ajansı'nın katkılarıyla hazırlanan haftanın konuğu programı saat 15'te 95.1 Özgür Radyo'da. Karlı dağların esintisi, bir çobanın kavalından süzülen ezgi, bir aşığın sazından yükselen namedir türkü.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 iken devam ediyor Yedi de 95.1 Özgür Radyo'da Yedi Yelken Kültür Sanat programındasınız İkinci bölüme e, Ertan Tekin'in Demans albümünden Yabancı Bir Ürkek Güvercin'in hikayesi adlı ezgisiyle başladık Ben ezgi diyorum ama bu tartışmayı hep çok yapıyoruz Ertan Öncelikle hoş geldin hoş Doğrusu nedir? Ezgi mi demek gerekir? Türkü mü? Şarkı mı? Beste mi? Ee, yani... E bu aldığımız bir ürkek güvercin hikayesi e, Benim e, bir bestem e, 2003-2004'te yaptım Bestemde sonradan e, e, Albümü Çalıştık ve e, Hrant Dink'e adadık bu evet. albümü. Yani bir beste diyebiliriz hı hı. Zaten bir hı. ürkek güvercin deyince Artık bu topraklarda herhalde herkesin Aklına Hrant geliyor Hrant, Hrant, Hrant Dink, Dink evet. geliyor evet. E, Neler hissederek çaldım Bunu Oh, neler neler hissederek <gülüyor> çaldım ki neler hem de. E, o gün e, bir kere çok soğuktu. Hı hı. Onu e, çok iyi hatırlıyorum ve e, kat be kat e, soğuktu. Ertesi gün e, ailemle, eşim e, ve kızlarımı alarak e, gittim e, Agos'un önüne... E, çiçeklerimizi bıraktık ve işte ee, zannediyorum. Ee... ...20'sindeydi değil mi? Hı hı. Evet. Ee, bir hatırlatma an. yapalım istersen... Hı hı. ...çünkü belki e, şu an... ...yeni açanlar olmuş olabilir radyoyu... E, ...biliyorsunuz 19 Ocak... ...2007'de Hrant Dink... E, ...vuruldu... E, ...sırtından vurularak öldürüldü... ...ve ertesi hı. günün gün... ...on binlerce insan İstanbul'da... ...resmen aktı Agos'un önüne... ...Şişli'nin önüne... Hı. ...Şişli'de Agos'un önüne ve orada... E, ...o kitlenin önünde... E, ...siyahlar içinde bir adam... ...çuduk çalarak ilerliyordu... ...işte o adam Ertan Tekin'di... ...seni oraya götüren duygu nedir... ...aslında onu merak ediyorum... ...yani biri mi çağırdı... ...gel çal mı dedi... ...yoksa sen tamamen kendi kendine... ...orada bulunmak mı istedin? Ee, yani beni tabii ki... ...beni oraya e, çağıran... E, ...vicdanımdı... ...oraya götüren... E, ...vicdan ve e, adalet... ...duygumdu... Hı hı. E, ...bunların olmaması... E, ...gerekiyordu... ...bu kıyımın bir devamıydı tabi Hrant katli... ...sonra e, sevak balıkçı e, evet. e, biliyorsunuz efendim... ...sonra e, efendim bir taksicinin hı hı. E, Ermeni bir e, e, kadıncağıza evet. e, söyledikleri... ...senin şiven bozuk, sen kafirsin gibi e, hı hı. saçma sapan şeyler... E, ...ve bunu yaparken de argümanı e, nedir... E, e, ...vatan sever e, insanlar bu insanlar... Ee, bununla Bu duyguyla düşünceyle bunu yapıyorlar Yanlış yapıyorlar iyice çıkmaza sokuyorlar bence ee, Tabi bunları daha e, Konuşuruz ederiz de Hı -hı. Yani o, o gün e, mü Müthiş e, Yani o Azınlığın bu kadar e, e, Çok olması e, Hı -hı. Yani Çok büyük bir acıydı ve Çok müthiş bir güçtü aslında Hı -hı. E, Gün boyunca ben ee, ...insani... E, vazifen bir e, sanatkar olarak... E, ...kendimce ışığım e, doğrultusunda... E, ...vazifemi e, yaptım... ...defnedilirken de... ...Hranting e, oradaydım... ...o acı... E, ...dayanılmaz bir şey yani... Hı hı. ...ve dayanılmaz saatlerce şey. çaldın değil mi... ...saatlerce çaldım hı hı. sonra... E, ...sergi vardı... ...orada da e, çaldım... E, ...yani... ...ve o gün şunu anladım... ...yani o zamana kadar aslında... ...boşuna çalmışım yani... ...o gün başladı benim... E, e, ...benim dersim... E, ...aslında o gün başladı... ...ondan sonra... E, ...o e, büyük bir e, travma... ...ben yaşadıklarımı e, söylüyorum... Hı hı. E, ...efendim bunu ben de bir yaşadım... sorgulama mı başladı... ...hayata e, dair... ...kesinlikle... ...ben... E, e, ...ne yapıyorum hani... E, neden böyle bir toplumda yaşıyorum ne zaman yani böyle oldu kadar ne kadar şey vicdandan yoksun kalmış bu çoğunluk hı hı. hiç affetmiyor geliyor ensesinden vuruyor çekiyor hı hı. gidiyor Efendim sonraki süreci zaten evet. biliyor biliyorsunuz bu yani şu, şu an bunları anlatırken de yine yaşıyorum onu. Hı hı. Ee, Sonraki yıllarda da hep gittin değil mi Duduğ'unla? Evet yani e, baz, bazen başka bir... E, yani burada e, olamadım, e, İstanbul'da olamadım. Başka bir e, e, yoğunluğum, bir şeyim vardı. E, olmadığım zamanlar oldu. Ama e, dediğim gibi 2007-19 Ocak'tan sonra... E, ...başka bir e, Ertan'dım ben artık. Yani... E, birçok şeyi birçok şeyi e, sorgular hı hı. hale geldim. E, e, en başta e, yani kendime yani omuzlarımda çok ağır bir e, yük e, oluşturdu bu tabiatıyla. Hı hı. Buna ben de izin verdim tabii ki. E, yani bu enteresan ama bilinen bir ruh halidir ya. Yani e, ve yaşanmış daha bir sürü e, böyle ee, Geçmişte yaşamış hikayeleri e, okumaya, araştırmaya başladım ee, e, Rakel Hanım'ın e, o meşhur o sözü vardı evet. ya Bir e, çocuktan, bebekten katil evet. yaratmak evet. E, Bununla beraber ben e, çocuklarıma karşı e, çok daha ee, sorumluluk sahibi oldum Gözümün önden ayırmıyorum <gülüyor> Tamam bu, bir, bu gerçek ya şu an <gülüyor> e, Eşim e, dinliyor Dersleriyle her şeylerle <gülüyor> o daha çok ilgileniyor Sağ olsun ee, Ben çünkü Belki hani, e, Toplumun dünyanın en e, Sosyal e, mesleğin işini yapıyor olabilirim ama e, Bizde artık daha ötesi olmuş Yaşantı haline geldiği için e, Ve duyabil e, duyarlılığınızla da alakalı bu hı hı. artık asosyal oldum ben yani birçok birçok şeyi ama birçok şeyi ben artık e, sorguluyorum e, ve e, yani ve bu da Hrant'la başladı diyorsun kesin, Hrant Kesinlikle, kesin öncesi takviyle, de öncesi de var tabii ki. öncesi de şu öncesi de e, benim çok çok önceden e, efendim e, bu topraklarda ee, Kürtlerin başına gelenler, Hı -hı. Kürtlerin Hı -hı. yaşadıkları, Hı -hı. o da e, başka bir tarafı Hı -hı. yani benim yüreğimin e, bir tarafı diyeyim ben yani Hı -hı. aslında hem sanatımın Hı -hı. hem de e, bedenimin ruhun her şeyimin bir tarafı e, bu toprakların Kürtü bir tarafı bu toprakların Ermenilere yani. Hı -hı. Peki o zaman onlar için hem Kürtler hem Ermeniler için bir e, canlı bir e, şarkı çalmak istemiştin Onu dinleyelim istersen Tabii Hem ki, de e, Hrant'ı e, ve onun şahsında öldürülen bu topraklarda acı çeken herkesi anmış olalım Herkesi e, evet e, analım bence e, 1915'te e, e, kaybettiğimiz katledilen 1 milyon e, Ermeni e, dostumuzu analım ee, Osmanlı döneminden bu zamana Cumhuriyet tarihinde de devam eden Kürtlerin başına gelenleri e, Katledilen Kürtleri analım e, Efendim e, ben Hani istediğim zaman bunu yaparım Bombamı da yağdırırım e, Diyor ve köylünün tepesine Bombayı e, indiriyor Pardon diyor e, Efendim e, Roboski'de e, hayatını Kaybeden e, Kürt dostla dostlarımız için çalalım Ayrıca ben bir İstanbul aşığıyım Hı hı ee, 1915'te İstanbul'dan alınan 235 aydının hikayesi vardır bilir misin? Evet. Ee, ee, aydınlar, sanatkarlar özür dileyerek hatta Ermeni e, bestekar var. Eee evet, Hatırlatayım. Şu an, Gomidas var. Evet, Gomidas evet. Gomidas'ı da bayağı anlattık biz yediyerken de. Kumdas ee, martabet. Evet, ee, Gomidas'ın hikayesi de gerçekten çok üzücü. Aslen Sohomon Sohomonyan e, Kütahyalı hı -hı. özbeöz evet. Anadolu çocuğu yani hı -hı. Hı -hı. E, Mars'tan değil evet. Başka bir gezegenden değil yani Özbeöz Kütahyalı e, çünkü, çünkü bunları Ne için söylüyorum e, Zaman zaman dostlarıma, Bazı dostlarım arkadaşlarım ki Onları da sorguluyorum kesinlikle e, e, Sen bunu ne için yapıyorsun diyorlar Hı hı ne oldu senin o türkü çalan Ertan'ın oldu türkü çalan e, haline ne oldu? O zaten var ki yani 26 yıldır zaten var zaten var. Ama Birbirinden e, kopuk ayrı şeyler değil zaten e, herhalde. Kesinlikle yani e, Ermeni müziği e, sarı gelinden ibaret değil tabii ki. Hı hı. E, Gomidas Vartabet Anadolu'nun ayrıca ilk, ilk etnomüzikologlarından... biliyor musunuz? Evet. Böyle bir e, durum var ve İstanbul'dan alınan 235 aydın sirkeciye götürülüyor oradan. E, e, işte e, gemiyle Haydar Paşa'ya getiriliyor. Oradan Ayaşa doğru gidiyor hı hı. ve işlerinde Kirikor Zohrab... E, vardır ki beni e, bu e, yani durum çok üzmüştür. Başı ezilerek katledilmiştir. Hı hı. Evet. Şimdi e, ya yani, eğer ki tesadüfen e, çoğunluk hı hı. tesadüfen açıp da dinliyorsa ne oluyor bu adam kim ne ayak falan diyorlar. Ben o sesleri duyabiliyorum. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeyim. Onlar da e, bunu anlamaya çalışsınlar. Ee, ben ruhu e, bedenin bir adım önünde insanın Benim için önce vicdan ve e, adalettir. E, sonra e, sanattır. Bu üçgende e, yaşarım. Yaşamı e, bi biçimlendiririm. E, başka türlü olamaz. Yani e, empati yaparak... E, acılar ortak olacaksın. Yani e, ama unutulmayacak. acılar ortak olacaksın. Bu, bu masada e, oturup e, omuz omuza verip, hı hı. ağlayarak, zırlayarak, gülerek, söyleyerek bunların hepsi konuşularak e, halle olur bence. Bir dostunla e, nerede kozunu paylaşırsın? Hani onu öldürmek istemiyorsun, değil mi? Nasıl paylaşsın? Oturursun. Gel kardeşim dersin hı hı. Gel bir rakımız rakımız gelsin dersin. O, o aydınlardan özür dilenseydi, Hı. bu yüzleşme yapılsaydı bugün belki Rant, e, kesinlikle yaşıyor olacaktı. Kesinlikle, Öyle kesinlikle. Bir gerçek var. Evet, yani Gomidas e, Vartabet işte tesadüfen ve işte bir çevrenin yardımıyla e, son anda kurtarılıyor ama kurtarılmak mıdır o da tabii ki. <gülüyor> e, 20 yıl o günden sonra müzik yapmıyor. 20 evet. yıl 1935 hayatını kaybediyor. Zaten ...akıl hastanesinde hı hı. aklını yitiriyor... ...giderken giderken ne diyor biliyor musunuz? Sizin e, dünyanızda... ...çocukları, insanları katlediyorlar... ...ben yaşamak istemiyorum evet. artık diyor. Evet. Gomidas... Ü ...üstadın... E, Gurunk diye bir eseri vardır. Evet onu da çalmıştık hatta. Hı hı. Evet çok çok güzel. Gurunk Turna hı hı. demektir. Ve bu da bir tesadüf olamaz. Turna Anadolu'da... E, yaşayan tüm halkların zaten hı hı. E, e, neredeyse kutsalıdır yani. Simgesi. Tabi. Gurungu e, çalacağım. Ufak bir rakot. Evet. Hı hı. <gülüyor> şimdi Çok teşekkür ediyoruz. Ee, harikaydı. Gerçekten. Ee, Yarında yine binler, on binler akacak Şişli'ye. Agos gazetesinin önüne saat bir buçukta Şişli'de buluşup Agos'a doğru yürünecek. Vicdanı olan gelsin. Vicdanı olan evet. Herkes orada olacaktır zaten. Altı yıldır adaletin... Ee, Çağrısını yapanlar, adaletin gelmesini bekleyenler e, orada olacaklar mutlaka. Biz de Gurunkla Turna'yla bir selam yollamış olalım. Evet Tranta şunu söyleyeyim. ve dostlarını. Şunu söylemek istiyorum bunun üzerine. E, e, Bahsettiğin gibi altı yıldır halen hı hı. E, falan filan feşmekan, e, hantin kuntin ile e, insanları oyalıyorlar. Cumhurbaşkanını, başbakanı ve meclis başkanını, bakanları eğer ilgileniyorlarsa hı hı. ben göreve çağırıyorum. O dönem kimlerin ihmali varsa hepsi terfi ettirildi. Hı hı. Evet, bu ülkede evet, bu, böyle evet. oldu zaten. Ee, yani maalesef bu, bunu bir an önce bir an önce çözsünler. Hı. Bunu başka bir yerde de söylemiştim, ee, bir e, konserde bunu söylemiştim. Barış barış diyoruz, evet e, barış diyoruz. E, çoğunluk da bunu söylüyor. Ama e, efendim. Büyük şehirlere, büyük büyük şehirlere işkenceciler, e, polis e, müdürleri e, göreve getiriliyor. Metal joblar ihalesi e, çıkarılıyor. E, efendim metal joblar e, e, getirtiliyor. Bu nereye kadar? Hı -hı. Bu mu barış? Hı -hı. Bu, bu değil. Yani e, bu barış değil. Bu bozmak adına e, yapılan bir şey bu. E, yani e, siz Bugün 75 de... milyonu e, köşeye evet. sıkıştırıyorsunuz. Ee, ...ne diyor başbakan... ...ofisimde böcek bulundu diyor... Hı hı. ...ya bu ne anlama geliyor... ...anlamadım ben... Ee, ...ne anlama geliyor... ...bugün zaten savunmaya e, karşı bir saldırı oldu... ...bu sefer de avukatlar... ...yine e, büyük bir avukat grubu... ...gözaltına alındı... E, ...evet... Barış söylemlerinin bu kadar e, yaygın evet. bir şekilde yapıldığı bir dönemde bu tür operasyonlar tabii insanların kafasındaki kuşkuları arttırıyor. Ama istersen biz biraz e, Duduk'tan, Mey'den, Zurna'dan bahsedelim. Çünkü birçok dinleyicimiz şimdi buradan da e, yazanlar oluyor. Ertan Tekin nasıl hmm. Duduk'la tanışmış? Yani hmm. duduğu nereden? duduğu biraz da tanıtan da sensin herhalde Türkiye'ye. Yani Ermenilerin bir rezgisi midir Duduk? bir enstrümanı tabii ki hı hı. yani e, e, şimdi dinleyen diyecek ki ya bu adam müzisyen mi ne nedir bu falan filan. <gülüyor> evet ya yani onu söyleyeyim kesinlikle e, müzisyenim e, ve e, evet böyle bir kaygı gidiyorum ben mesaj kaygısı gidiyorum kardeşim. Hı hı. Hı hı. Mesaj vermek istiyorum. Toplumun, bu ülkede herhalde sanatçı evet. olup da e, olanlara gözünü yumup sanatımı yaparım e, diyebilecek insanlara sanatçı diyemiyoruz herhalde zaten. Olmaz. Yani e, çoğunluğunun çoğunluk boyundan aşağı felç durumda. Hı hı. E, bir yere kıpır diyemez zaten istese e, kıpır diyemez. Bunun e, yani e, olarak algılanmasın. E, Toplumun tıkanmış kılcal damarlarını ben açmak istiyorum. Hı hı. Müzikle açılacaksa da kesinlikle ben, benim tabi benim vazifem de bu. Hı hı. Hı hı. Ee, yani hiçbir yerde kullanma. Şuradan versene bana bir bir porsiyon kürt böreği diyebiliyorsun ama hı hı. yani çok komik ya küfrederken de vay seni Ermeni tohumu bilmem. Hı hı. Bu, olmaz olmaz bunların bunların düzeltilmesi lazım. Hı hı. Ben ben rahatsızım bundan yani ee, ve bununla ilgili evet mesaj kaygısı gidiyorum. Hı hı. Bunu da duduğumla Mey'imle, Zurnam'la yapacağım, yapmaya hı hı. devam edeceğim. Ee, bir gün bir yerde Cumhurbaşkanı'na başbakan ya da kimle e, karşı karşıya gelirsem de orada bunu e, söyleyeceğim. Çünkü bizzat kendi kabinesinde e, e, halen o, e, o yapı var Yani hı hı. meclisin çoğunluğunda var zaten. Hı hı. Beni zaten han hiçbir temsil etmiyor. Beni sadece BDP milletvekilleri temsil ediyor. Hı hı. Onu da net söylüyorum. Ee, kimi oy verdiğimi de söylüyorum ve bundan hı hı. sonra da kime oy vereceğimi de e, söylüyorum. Ee, evet yani e, bu topraklarda duduk e, tabii ki vardı. Hı hı. Ben Erzurumluyum en son 1890'lı yıllarda e, Erzurum'da e, duduk çalanlar varmış. Duduk atölyeleri varmış ya. Tabii. Ermenilerin ama daha çok herhalde. E tabii ki, değil mi? tabii, tabii Hı -hı. kesinlikle öyle. Ee, Zaten Ermeni e, halkı genelde zanaatkar ve sanatçı bir toplum olarak bilindiği için eee evet. olması herhalde evet. çok normaldi ama herhalde 1915'ten sonra hiçbir kalmadı. Tabii. 1915'ten sonra hiçbiri e, kalmadı. Kalabilir mi yani? Hı -hı. Olabilir mi çok enteresan hı hı. halen topraklar ya bilmiyorum topraklar toprak altında altın yetişiyormuş duydun mu sen böyle şey? <gülüyor> nasıl yani ve şey, altın şey toprağın mı altında hı hı. E, böyle küp şeklinde e, çamurdan e, şeyler e, sebze mi artık yeniliyor herhalde bitiyormuş içinden de bir küp altın çıkıyormuş Allah yani Allah. yeni bir sebze meyve türü herhalde <gülüyor> halen çıkıyor toprak altında bunu e, konuşuyoruz ve direkt şuraya geliyor sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hı hı. Ben şunu yapmaya çalışıyorum. Toprağın altındaki de üstündeki de konuşulmalı ki hı hı. sonrasında toprağın üstünde e, doğru düzgün yaşayalım hep beraber. Evet. Ve toprağın altına girmeyelim yani hı hı. E, böyle bir durum var yani. Evet. Peki e, ya yani Erzurumlusun hani hı hı. Duduk belki hep vardı gündeminde ama hı hı. nasıl onunla tanıştın nasıl çalmaya karar verdin Ertan Tekin hı. nasıl Ertan Tekin oldu biraz ben, bunu... Çünkü şu an e, gerçekten e, ilk bölümde de e, sunumu yaparken seni tanıtırken nefesli çalgıların üstadı diye e, geçiyor. Ve Rica gerçekten edeyim. Duduk ve mey hatta Zurna üzerine hı. virtüöz olarak kabul ediyorsun. Seninle ilgili yapılan e, belgeseller de var hatta dün biraz araştırınca gördüm. E, Baya bir belgeseller de yapılmış çünkü bu konuda gerçekten... Türkiye'de ve hatta Uluslararası çapta aranan bir isim Halindesin nasıl oldu bu süreç Biraz Ertan Tekin'i tanıyalım aslında Yani e, süreci anlatabilirim ama Nasıl ve ne zaman oldu onu ben de bilmiyorum <gülüyor> Yani ama süreci anlatabilirim <gülüyor> ee, Babam yetiştirdi beni babam e, e, Mey e, zurna öfleyen Gırnata hı hı. Üfleyen, hani Bildiğimiz klarnet hı hı, Gırnata, hı. Gırnata. Hı. E, Çalardı ee, ...altı yaşında... ...başladım ben... ...yani hala müzik derslerinde... ...çalınan blok flüt... Hı hı. E, ...çalmadım ben, mey çaldım yani... Hı hı. ...o dönemde zaten... E, ...bir sürü bir şey yaşanmıştı... ...birkaç programda bunu anlattım hı hı. ben... Ee, ...blok flüt yerine mey çaldım da... ...sınıfta melemeler gelmişti... ...o dönemde, yedi yaşındayım ben... Hı hı. ...arkadaşlarım bana gülmüştü... ...Anadolu'dan gelen bir öğretmenim fırça atmıştı... arkadaşlarım o zaman... Hı hı. Ee, ...üzülmüştüm ağlamıştım. <gülüyor> ee, hikaye böyle başlamıştı. Ee, ya <gülüyor> e, zamanda başlamak gerekiyor her şey gerçekten. Hı -hı. Ben hep bunu söylüyorum. Ee, o nedenle... ...çok fazla efendim yardımcı olayım... ...ve çok fazla öğrenci yetiştiremiyorum. Çünkü belli bir şey almış olarak geliyor... ...çıkıyor karşıma. 15 yaşında çocuk. Hı -hı. Daha çocuğum ben diyor. Tamam okey de... ...bak çalıyorsun. Hı -hı. bir şeyler oturmuş seni, seni değiştirmek ciddi mesele benim de buna zamanım yok ama bir iki bir şey söylüyorum eee o zamandan, bu, bu zaman işte belli bir e, zaman geçirdik. Altı e, yaştan işte on dört, on beş yaşına kadar. Sonra e, işte sahne çalışmalarıyla ufak ufak başladı. Babayla birlikte mi gidiyordun? Babamla değil. Babam çünkü daha çok hani, e, hani TRT'de Arisa, işte Mehmet ile beraber... işte ...Yurttan Sesler, Yurdun sesi programlarıyla başladı ama daha çok mahalleydi babam Hı -hı. yani. Hı -hı. E, babam empoze etti. Hani e, kendi yapmadığı zaman, zaman açısından da tabii yapamadığı kırk yaşında... İstanbul'a e, göçmüşüz düşünsene. Ee, <gülüyor> bana onları empoze etti. Ee, daha çok... E, ...grup müziği, grup mantığıyla bir şeyler e, yap dedi. Çünkü hani e, bunu biliyoruz. Yani halen Anadolu insanı bu, bu coğrafyanın instrumental müzik anlayışı Davul Zurnadan hı hı. ibaret halen. Hı hı. E, bunu değiştirmek de mesele. Benim de böyle bir derdim var. Yoksa çok basit yani bir grup kur... Efendim, e, okuyan e, işte bir, birkaç arkadaşını al yanına, onlar olsun sen çal hop falan hı hı. değil. Ben ben bunu yapmak istiyorum. E, zaten yeterince konuşan bir, bir toplum var. Hı hı. E, zaten fazla fazla arabesk bir toplum var. Biraz e, dinleyelim yani müzik dinleyelim. Yani e, istiyorum. E, ...o zamandan veridir ya... 26 yıl oldu... Evet. Ee, ...koşturuyorum... ...araştırıyorum... ...yurt dışında hmm. da e, çok fazla... ...dediğim gibi aranıyorsun... ...ve çağrılıyorsun aslında... ...birçok projede de adın geçiyor... Hı hı. Ee, ...biraz projelerden bahsedelim... ...çünkü vaktimiz çok hızlı ilerlemiş... ...ben anlamadım hiçbir şey çalamadık... <gülüyor> <gülüyor> ...çok hızlı bitmek <gülüyor> üzere... ...neredisi 20 dakikamız evet. kalmış... Ee, ...bu projelerden çünkü çalmak istiyorum... ...dinletmek istiyorum dinleyicilere... Hı hı. ...biraz bunlardan bahsedelim... ...en son e, herhalde en son demeyeyim ama bir ara... ...çok ilginç bir proje olarak benim çok ilgimi çekti... ...kilise müzikleri yaptınız... ...evet Norveç'te e, çıktı bu proje. E, Man, yani üç kutsal adam. Hı hı. Bu proje e, hemen hızlı anlatayım. E, evet. Björk'ün yapımcısı Erik Helestayt e, bu projeyi e, getirdi. İstanbul'da bulgar Balat'ta Bulgar Kilisesi'nde e, buluştuk. Norveç'ten Matyas Ek, İran'dan e, Paşa Hanjani Neyzen. Hı hı. E, ben üçümüz buluştuk ve e, kilisemizi yaptık. İlahiler e, çaldık ve ve ee, Norveç'te e, yayınlanan e, bir e, albüm geçtiğimiz aralıkta da e, no, e, Oslo'da e, ve bir bir şehirde unuttum hı hı. adını e, kilisede Noel konserleri verdik hı hı. E, çok hoştu. Ve dedim ki yani kilisede e, kuyruklu akustik piyano, konturbas, trompet. Ney? E, duduk var. <gülüyor> ee, neden? Şeylerin, enstrümanların kardeşliği olmuş orada. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle o e, anlatamam bu müthiş bir şeydi. E, ne zaman? E, bayağı oldu çıkalı aslında ama Türkiye'de yayınlanmadı değil mi? Ta, iki, yayınlanmadı. 2009'da çıktı bu proje. E, o müthişti yani çünkü... Hı hı. E, çok malum klasik ve gerçektir bu hı hı. Ee, Avrupalılar e, disiplinli çok iyi çalışıyorlar hı hı. her şeyi hazırlamışlardı kiliseye her şeyi kuruldu tesisat her şeyi kuruldu ve biz üç günde bu kaydı pardon yaptık çok hoş. Hı hı. Nasıl ilgi gördü mü? Kesinlikle hı hı. ilgi gördü. Yani e, fotoğraflarını e, iki, çekilmiş iki fotoğraf var. Hı hı. E, onu e, bir ara yayınlamak lazım. Hı hı. Müthiş büyüleyici yani. Hı hı. E, çok hoş. Kilise ortamında üç e, adam. Evet evet. Yani ya. e, e, bununla beraber e, şu oldu. E, birkaç arkadaşım dedi ki sen. E tamam gittin kilisemizi yaptın ilahiler çaldın. Hı hı. E, niye yaşadın toplumda e, böyle bir şey hı hı. E, niye yapmıyorsun? Tamam yapalım. Empatisi onu da yapalım. Hı hı. E, dedik ve Itri'yi bah e, projesi çıkaracağız. Bir hafta on güne kadar çıkacak aslında. Hı. İlahiler çalacaksınız. E, yani Itri'nin buhurizade Mustafa e, Itri'yi. Ee, ...döneminin... E, ...ve Johann Sebastian Bach aynı dönemde Hı -hı. yaşamışlar... ...zaten ve döneminin... E, ...devrimcileri aslında bu... E, ...müzisyenler... Hı -hı. E, ...Itri e, kendi... E, ...tarzıyla beraber... ...o dönem... E, ...işte müzikal yapıda saray müziğinde... ...İrani etkiyi bitiren bir adam... yani Hı -hı. Hı -hı. ...şimdiki e, sanat müziği... ...dediğimiz Klas Hı -hı. sanat müziği dediğimiz şey... E, ...ortaya çıkmış yani... ...Itri Hı -hı. böyle bir etkisi var... E, ...inandığı Allah'ı, Tanrı'yı... E, ...anlatmış ve o... E, ...inancın peygamberine... E, ne, e, e, ...ilahiler... E, ...yazmış, Neat. çalmış. Hı -hı. Buna naat deniyor. Hı -hı. Naat. Hı -hı. Yani İslam dininin... ...peygamberi Hazreti Muhammed'e... E, ...yazılan... Yazılmış. ...yazılan şeyler, Hı -hı. naat deniyor. Yohan e, Sebastian Bach da... E, ...Hazreti İsa'ya... E, ...efendim... ...tanrısına e, ilahiler... E, ...yazmış... ...bunlara da pasyon deniyor. Hmm. Biz naatlarla pasyonları... ...bir araya getirdik. Hı -hı. Yani... E, bu, ...bu şunu gösteriyor aslında... E, ...yine başladığımız yere döneceğiz. Hı -hı. Hep söylüyorum. Gülüyor arkadaşlarım... ...bana. E, evet... ...yani şu an çok geveze gibi bir... Duru <gülüyor> ...olabilirim ama... ...nasıl bu kadar Gayet açıldım. Gayet güzel dinliyoruz ben yani. De, ben de bilmiyorum. Çok eğitici oldu. <gülüyor> Hatta... ...gelirken... E, Eşim dedi ki Hülya hanım dedi ki çok bekliyorsun dedi aralarda dedi öyle Aha. yapma dedi konuştum falan. <gülüyor> Ondan yani bilmiyorum e, demek ki e, şey tamam Itri ile bağlı dini e, birlikteliğini e, anlatan da aslında din kardeşliğini de anlatan bir albüm, evet, proje evet, olacak herhalde ke onun için sonra onu kesinlikle. da dinleyeceğiz. Ama biz şimdi kilise müziklerinden. Ama e, bitti mi? Bitmedi. Ney bitmedi? Proje. E, Proje Ama bunu fraz... dinleyelim ondan sonra devam edelim. Ne dincesini? E, kilise müziklerinden Tamam. E, 12 numara Filistin. Filistin'i dinleyelim. Filistin şarkısını evet. dinledik ee, o projeden, kilise müziklerinden ve şimdi de fonda e, yine Ertan Tekin'in <gülüyor> Demans albümünden Azad-i Şirin'le... Ee, azad, Şirin, azad Şirin, Dengbeci Şirin. Muhammed Şeyhun'un hı. E, bir eseridir o. E, Anmadan geçmeyelim. Evet. Onu da anmış olalım. Hı -hı. E, fonda dinlemeye devam edeceksiniz. Çok az vaktimiz kaldığı için bu şekilde dinletelim dedik Funda'yla. E, evet, bu Itri e projesinden bahsediyordum, böldüm ama... Hı -hı. E, e, ...kimler var bu projede? Kalan evet. Müzik'ten çıkacak. Hı -hı. E, ta, tamburi e, Murat Aydemir. Çellist e, Çağ Erçağ. Ve yine çellist e, arkadaşımız... E, Hı -hı. Ermenistan'dan e, Manuk Harutyunyan'nın e, e, eşliğinde bir kuartet e, e, proje bu çok hoş oldu yani e, bizi gerçekten tatmin etti hani hı hı. E, işte e, iki, 2012 e, işte UNESCO'nun İtrey yılıydı evet İtrey yılıydı evet, evet hani ona rağmen biz hani bunu e, 2012 değil 2013'te çıkaracağız hı hı. çünkü e, zaman Tüm zamanlara Yayılabilecek hı -hı. bir şey bu çünkü Büyük Üstatlar ikisi de e, O nedenle Bunu 2013'te e, çıkaracağız hı -hı. Başka projeler de var Tabi biraz mı? onlardan <gülüyor> Bahsedelim Olma mı? Şu Fransa'da e, Kürt müzisyenlerin Toplandığı bir etkinlik Olacak proje Çalıştık 10 gün içinde Provası yapıldığı repertuar her şey Belli olmuş yani hı -hı. insanlar yani benim memleketim hariç insanlar nasıl <gülüyor> çalışıyor Gayet inanamazsın istedim. 10 gün içinde parçalar notalar çalıştık bir hafta provası yapıldı 2 gün kayıt yapıldı bu arada fotoğraflar çekildi Efendim gazeteciler geldi ve proje e, hazırlandı e, 15 Şubat'ta 15 Şubat'ta hı hı. Paris'te e, işte tanıtım e, galası yapılacak hı hı. İran'dan Kürt müzisyenler Hollanda'dan İngiltere'den. Ee, ...işte ben de Türkiye'den Hüsamettin olarak gittim, <gülüyor> ee, çaldık ettik, ee, çok hoş bir proje oldu. Hmm. Ee, bir, evet, telefonda Hı. bir dinleyicimiz varmış diyeceğim ama dinleyicimizden çok aslında programcımız... ...aynı zamanda İbrahim Kim? Roşilat Oo. <gülüyor> aramış. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkürler ya ben Ertan'ın sesini duyunca <gülüyor> kendimi tutamadım vallahi. Evet. <gülüyor> tamam iyi yaptınız biraz sesiniz uzaktan geliyor yalnız biraz daha yüksek sesle konuşabilirseniz. Hocam nasılsın? Ee, çok teşekkürler Ertan'ım sen nasılsın? İyiyim dostum ee, İbrahim Hoca, yani Tanımayanlar tanısın. Ee, müthiş bir e, sesi var Hı. zaten hep bunu söylüyorum. Kürt müzi müziği yapanlar kesinlikle kötü müzik yapma ve kötü okuma şansları olamaz. <gülüyor> e, hepsinin o kadar güzel sesleri var ki biraz zaten yapamayan... E, tabiatıyla kendini e, dışarıda e, e, buluyor e, yani. Evet, egale oluyor M zaten. Müthiş yani. E, zaten da e, İbrahim bir rengi var. Roşilat e, bütün radyo dinleyicileri tanır. Hı -hı. Çünkü e, Özgür Radyo'nun en çok dinlenen programlarından birini yapıyor. Aa, çok güzel ya. <gülüyor> e, pro program mı Tabii, tabii. İki yıldır program yapıyor İbrahim abi. İbrahim bilmiyordum ben bunu ya. <gülüyor> Ertuğrul'um seni davet edecektim ama dedim şimdi gelmezsin. Yani biraz daha böyle <gülüyor> Şimdi, ne şimdi gelmem de ne zaman gelirim <gülüyor> Ya senin nefesin yeter İnan Eyvallah insanlık. baba Senin o yüreğindeki tını Senin o yüreğindeki istiyat Sağol teşekkür o ediyorum İnsan sevgisi, doğa sevgisi Son nefesime ee... kadar ben bunu yapacağım Ben hep e, Yanınızdayım e, Ben bunu an, dediğim gibi anlatacağım Bu arada bizim Bülent'in e, Bestesini dinliyoruz değil mi şu an Bizim evet. <gülüyor> bizim evet, bizim İbrahim ile bir ve birçok Kürt dostumuzla ortak dostumuzdur Bülent Turan, Ahmed. Evet, Ahmeti. evet, evet, müthiş, evet. müthiştir Yani evet. zannediyorum İbrahim amedi şeyi anlatıyor, değil mi? Yani Diyarbakır'da yaşayan bir faili meçhul Diyarbakır, anlatıyor evet. değil mi? Yani, bir faili meçhul Hı -hı. anlatıyor, değil mi? Vedat Aydın'ın e, evet, Hı -hı. E, e, e, Hı -hı. evet, Hı -hı. evet, Hı -hı. evet, evet. Ya işte Dediğim gibi yani benim her iki albümümde de senin nefesin vardı, duyguların vardı. Sana evet. çok inanıyorum. yani Duygularına çok inanıyorum. Ben bunu Kürt hissediyorum. Evet. Genel olarak müziğe, genel olarak anonim müziğe, Kürt müziğine, halk müziğine çok katkılarım var. Yani yaşarken seni tanımak gerekiyor. Seni yaşamak gerekiyor. Allah nefesini fazla yapsın, bon diyeyim. Sağ ol, teşekkür ee, ederim. İnan, e, sen çok değerli bir insansın. Sen, sen sen de çok değerlisin. Ee, yani senin sayende ben de şunu söyleyeyim. Tüm e, Kürt müzisyenlere, Kürt halkına e, tekrar tekrar e, güç diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. E, çok tüm teşekkür ka ederim. Kayıplarınız, kayıplarınız, emin olun ki kayıplarımdır. E, evet, ve evet. bu yaşanmaya devam ediyor. Bu ...bu yaşanmasın... ...artık çoğunluğun sadece söyleminde kalmasın... Ee, ...bu evet. e, barış... ...bu barış e, gelsin... E, ...ya artık... Evet. E, ...bu arada <gülüyor> Mehmet Ali bir anda da kaybettik... ...o da e, ciddi bir dosttu... ...yani Kürt... E, ...sorunun çözülmesi... ...Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında çok... ...çabaları oldu... Hı hı. E, ...onun da ben son anda... ...yani öldükten sonra Kürt olduğunu duydum... Hı hı. Anne tarafından Kürt'müş galiba. Ama Hı -hı. sonuçta insandı. Yani önemli olan insan olabilmek. Peki. Bütün renkleri, dilleri, ırkları ne olursa olsun onları sahiplenebilmek, onlarla birlikte yaşayabilmeyi öğrenebilmek. Evet dostum tabii. fakat bu yani benim için. İbocan tabii öyle de biz de başsağlığı diliyoruz evet. ailesine. Ama işte zamanı da söylemek gerekiyor. Evet Sanki... şeyleri de. Evet zamanında söylemek gerekiyor. Yani. E... Peki bu tartışmayı açmayalım çünkü <gülüyor> programın sonuna geliyoruz. Ya, kusura bakmayın zamanınızı aldım. <gülüyor> yok rica ederiz. çok güzel katkı sundunuz. E, Teşekkür top ediyoruz. Top sakalım Sağ o güzel top sakalından öpüyorum. Yani. <gülüyor> Kesinlikle bu ne işin burada diyorlar bana. Yani e, e, ben de sağlamasını yaptım diyorum. Ne yapayım yok ki. İyi Yok yaptın, sağ yaptım. <gülüyor> Gelin canlar bir Saç olalım dediğin. Yani. <gülüyor> Peki Allah teşekkür Allah. ediyoruz. İyi Teşekkürler, sağ olun. Sağ i̇yi günler. Olun. Evet e, bitir bitirmek durumundayız herhalde. Bu e, diğer projeden bahsedemedik. İstersen e, bir, kısaca iki cümleyle Peki, alalım. Peki yani, e, yani bir şey olabiliyor mu radyo baskını falan olabiliyor mu yani sizin rızanız olsa da olmasa da yani mesela Pro ben diyelim programı ha -ha. bastım ha, yani oluyor, son oluyor. 10 dakika gibi <gülüyor> değil de mesela hani ya, e, işte ha. 50 dakikayı daha aldım falan gibi böyle bir ha, şey olmuyor öyle mu? bir durumumuz olamıyor çünkü yayın akışı var ee, başka programlar var haberlerimiz var ha, İbrahim evet İbrahim Roşilatın programına gelirseniz iki saat mi iki saat ha doya tamam. doya <gülüyor> tamam o olur <gülüyor> Hı -hı. Tamam Sözü aldılar arkadaşlar Kesinlikle. Bir dahakine Söz veriyorum Çünkü o zaman da e, Itriba e, ve Niştiman e, projesiyle Çıkmış olacak e, Çıkmış olacak Tamam Onunla e, da şekilde. sizi Özgür Radyo'ya konuk etmiş olalım O zaman o çek yatı kimse kullanmasın <gülüyor> O e, Ben istiyorum geceden hemen <gülüyor> sabah 7'de tamam. Yatıya burada... o zaman <gülüyor> Tamam Peki söylemek istediğin son bir şey var mı Ertan? Ee, söylemeye de, söylemek istediğim son şey şu e, Ben bunu söylemeye devam edeceğim hı hı. E, Görevlerini yapsınlar ne olur hı hı. Altı yıldır Aslında ne altı yılı canım 106 yıldır hı hı. Artık e, faili belli e, meçhuller hı hı. E, Yeter nasıl olacak ne bu hı hı. E, Yani bunu çözsünler bu ...katliamları... ...Hrant katillerini bulsunlar... Ee, ...efendim... E, ...söyleyecek bir sürü bir şey var... ...sığdıramıyorum... ...son Kürt kadınları, ee, öldürülen kürt, kürt kadınlarının... ...Kürt kadınların failleri... failleri e, ...bulunsun... ...aşağı yukarı adres hı hı. belli de... Hı hı. E, ...artık e, zulmedilmesin... Hı hı. ...bu toprağın Kürtlerine, Ermenilerine, Rumlarına... ...zulmedilmesin... ...bunu başka bir şekilde... ...yapıyorlar... Hı hı. İnsanlar, ...ben düşündüğümü söyleyemiyordum... ...o zaman ne ki yani... Hı hı. ...benim hani kafam... ...akıl burada çünkü... Hı hı. ...yani benim bir tarafımda değil yani... ...ben düşündüğümü söyleyeceğim tabii ki... Hı hı. ...düşünce, suçlar, yargılama, şunlar, bunlar... ...olmasın, olmasın... olmasın. ...duduğunla, meyinle, zurnanla herhalde... Tabii ...ses sonra... vermeye devam edeceksin aynen, bu aynen. mücadeleye evet. ...çok teşekkür ediyoruz... Evet. ...Özgür Radyo'ya, Yedi Yelken'e katıldığın için... ...umarım e, İbrahim Roşilat'tan sonra... ...seni yeniden... <gülüyor> ...Radyo'ya ve bu sefer evet. tekrar Yedi Yelken'e... ...başka bir, projelerle... Ben... ...çünkü bir sürü projenden bahsedemedik aslında... Hı hı. ...yurt dışında ve Türkiye'de devam eden... ...bu arada Demans albümünü e, ...radyoda en çok çaldığımız albümlerden biri... ...bunu da e, belirtelim... <gülüyor> ...sus diyorlar arkadaş söyleme... <gülüyor> ...yakalandık diye... ...en çok e, çalınan albümlerden biri... ...çok teşekkür ediyoruz... ...bize ben böyle güzel şeyler ediyorum. yaptığın için... ...ben teşekkür ediyorum... ...tekrar barışa barışa barışa davet ediyorum... E, ...herkesi... E, ...sanata, müziğe davet ediyorum... E, ...çok faydalı olacak... Hı -hı. ...emin olsunlar... ...peki... Peki e, sevgili yedi erken dostları haftaya cuma biz yine burada olacağız. E, yarınsa hepinizi Şişli'ye saat bir buçukta bekliyoruz. E, Taksim'den de yine bir grup teferruatlar olarak yürüyecekler. Şişli'den de yürüyüş olacak e, ve saat 15'te e, Agos'un önünde buluşacağız. Hırant'ı bir kez daha anmak ve adalet çağrımızı yinelemek için yarın ve haftaya cuma e, programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yedi Erken programını dinlediniz.